Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Kıymetli dinleyenler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 Amin. Geçen ders İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından 3. cildin 41. mektubunu başlamıştık. Tabi hanım kardeşlerimize özellikle ilgilendiriyor gibi görünmesin. Bunun erkeği kadını yok. Kadınlara kadın taifesine zaruri nasihatler hakkında bu mektup. Fakat bundan herkesin nasibi var. Efendim erkek sende hanımın var ona nasihat ediyorsun. Kızın var onu terbiye ediyorsun Öğütlüyorsun yetiştiriyorsun Efendim bazı kere Annene bile nasihat etmek icap ediyor Annem bir yanlış yapıyorsa babana karşı Ona bile diyorsun ayet var hadis var Şudur budur Bir yandan da hanım kardeşlerimiz tabi dinleyebiliyorlar Şu andaki dersimizi Onlar da direkt kendileriyle alakalı olarak e, Burada istifade ederler Bundan sonra derslerimiz inşallah Bu minval üzere devam eder Anlayabileceğiniz mektuplardan her mektup yani i̇mam Rabbani Hazretleri'nin mektuplarından her mektup herkese okunmaz. Onun için biz özellikle şeriatın zahiriyle alakalı ve itikat meseleleriyle ilgili olan mektupları seçiyoruz. Zira tasavvufun bazı meseleleri, ağır meseleleri var ki onu ehli anlıyor. Bazı mektuplarda var ki yani anlayanı çok az çok zor mektuplardır. Herkesin ayağı kesiliyor, yerden kesiliyor. Öyle mektuplar da var. Allah ehil eylesin bizi. Kelimun nasi ala kaderi ukulim. İnsanlara nasıl konuşun, ne kadar konuşun? Akıllarının alacağı miktar ve ölçü üzere konuşun. Emrediliyor. Yani insanların anlamayacağı şeyleri insanlara anlatmayın. Buyuruluyor. Bu mektubun başında o konuşuldu. Çünkü Allah Teala... Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu estağidü billah? Ya eyyüven nebiyyü ey nebiyy zişan İdâ câke mü'minât kadınlar sana geldiği zaman yubâyi'neke seninle biatleşmek istedikleri zaman neye dair? Şimdi bu mektup kadınlar biatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarla yaptığı sözleşmede çünkü el tutuştular mı? Tutuşmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikahlısı olmayan bir kadına el tutmamıştır. Ancak onlarla sözlü biat yapmıştır. Bu biatın ilk maddesi ne olmuştur? Allah'a ait bir şey ortak. Koşmayacaklar. Şimdi bu şirk meselesinden İmam-ı Rabbani Hazretleri izah getiriyor. Bu şirk meselesinde de hangi hususlara evvela temas etti? O okundu. Ee, i̇ki ders evvel. Yani kafirlere Şirk ehlin'e e, efendim benzemek, onların kutsal saydıkları şeyleri kutsal saymak, günlerine gecelerine işte noellerine vesaireye tazim etmek gibi hususların e, Allah muhafaza buyursun insanın şirke düşmesine sebep olacak büyük günahlardan olduğuna dair onları konuştu. Şimdi geldi burada ve ma'if alu kalmış idim ve ma'umunektarun billahi ve müşrikun hatinden sonra.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 bunu şirke dahil ettiler. Ve bâlegu fiyazel bâb Bu konuda çok efendim, mübalağalı ifadeler kullandılar. Ve elhaku bi cinsi zebâihil cinnil memnû'i anha şer'â ve dâkhili fî dairet-i şirki. Bunu diyor, cinler adına kesilen yasak kurbanlar sınıfına soktular. Şer'an, dinen yasak, cinler adına kesilen. Şimdi eskiden caliyet döneminde mesela, müşrikler Arap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 oranında diyelim insandan cinden kim oranın amiri ise diyelim. Bunlar ne yapıyorlardı? İşte euzu bi sahibi azel Yani auzu billah demiyorlar. Allah'a sığınırım demiyorlar. Ne diyorlar? E, bu vadinin sahibine sığınırım. Kimden? Min elcinni cinlerden. Yani bu vadi hangi cin sahiplenmişse ona sığınırım diyor. Halbuki euzu billah dese yani Allah'a sığınırım dese bütün cinlerin, insanların sahibi kim? Allah. İstediğini ne yapar?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 Korunma var. Koruma ayetleri, koruma hadisleri, koruma duaları doludur. Ya bunları doğru düzgün yapan Allah'ın izniyle korunur. Ama imtihan olacak ya bu. İmtihan gereği de Allah bir kuluna bir cin musallat edebilir. Ama o kul ne yapmaması lazım? Ondan kurtulayım diye başka cinlere veya cincilere yani şirk üzere kurulu cin efendim düzenlerine sığınmaması lazım. Ya kime sığınması lazım? Eûzü Allah'a sığınmaz lazım. Şeytan da cinlerdendir. Kehanemnel cinni rabbi. Şeytan da cinlerdendir. Şeytandan sığınmak, cinlerden sığınmayı da mütezammindir. E zâten eûzü Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Nasıl bir dua bu? Bu sahih hadiste geçer. Bir insan Dünyanın neresinde? Issız, sessiz, Afrika'nın ormanı diyelim. Aslanlar bağırıyor. Bir kere gittik öyle. Bir yere koydular bizi. Bir de baktım. Her taraf demir üstümüzden ağır. Ne oldu dedim. Dediler geçen şuradan aslanın biri bir atladı. Herifi yuttu içeride dediler. Onun için üstünü de demir yapmışlar. Öyle bir yere gitmiştik bir kere. De. Güney Afrika'da. Sabah namazında abdest alıyorum. Her aslan seslerini bir görseniz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 Tüm şerli şeylerin şerrinden. Ha yarattığı tüm şerli şeylerin şerrinden dediğin zaman buna cin girer mi? Buna insanda girer, cinde girer, hayvanda girer. LEM YADLURRAU <gülüyor> ŞEYĞÜN Hiçbir şey o gece veyahut o gün hangi saatte, nerede konakladığı yerde, bunu okuduğu yerde ona zarar verebilir mi? Veremez. Dualarım kitabının sonunda mesela ne var? 33 ayet var. O 33 ayet nasıl bir korumadır?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 Dediler ki burada durmayın konaklamayın niye? Burada cinler Musallat oluyorlar gece kalana Musallat olabilirler mi? Olabilirler İnsan musallat oluyor da cin niye musallat olmasın? Ha şurada sokağa çıkıyorsun Bir de baktın geldi tinercinin biri musallat oldu olamaz mı? <gülüyor> cin ondan beter olur Cini gören de yok polis de yakalamıyor Şimdi tinerciye gelip polis icabında müdahale edebilir Ama cine ne yapacak? O zaman, e, tabi cinlerde de musallat olma durumu var yani. Bunu şimdi, e, cinler adama dokunamaz. Böyle bir şey yok. İnsan dokunuyorsa o da dokunur. Eli olan dokunur yani. He onların eli de şekli de bizim gibi midir diyeyimdir. O da ayrı konudur. Onlar ayrı bir ilim dalıdır. Ve lakin, burada dediler, yatanların, konaklayanların sabaha kalktığı zaman cıs çıbul kalkarlar. Çıkarttıkları eşyanın hepsini cinler götürür. Götürebilir mi? Götürür. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? مَنَهَذَ شَيْنَا وَضَعَهُ فَلَّقُوا الْبِسْمِ Bismillah. فَاِنْ نَسْمَ اللّٰهِ tabun. Bir şeyi alan, Bismillah desin, alsın. Bir şeyi koyan, Bismillah desin, koysun. Çünkü Bismillah nedir? Orada rahim şartı yok. Sade Bismillah yetiyor. Bismillah deyip koyduğun, mühürlüdür. Cin ona gelse bakar, mühürlü görüyor. Allah'ın mührüdür. Ona dokunamaz. Ama diyor... Eğer ki bismillahsız koydun veya giydin aldın. Fe'inel cinne istemtiaun bi mata'i'l insi ve thiyabih insanların eşyalarını da kullanır, elbiselerini de giyer, gezer gezer gezer, sabaha getirir. Bazı da getirmez. Kalkarsın bakarsın e ne oldu bu? Yok. E bu eve kimse geldi mi? Gelmedi. Bazı gene tek başına olursun tek. Yine de kalkarsın sabah koyduğun koyduğun yerde yok.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 Siz bunu kendiniz yedinizde götürdüğü bir yere verdiğinizde cinler almış. Sen şey yap, e, anahtarını da al. Koy, koy kutuyu, dolu kutuyu. Kitle kapıyı, çık git. Ondan sonra ertesi gün geliyor, açıyor bak Kutu duruyor, içi almış falan. Ya diyor, başka bir anahtar daha var tabii diyor. Benim diyor kafamı ettirmeyin, delirttirmeyin falan. Neyse ondan sonra buna da görünmeye başladılar. Görünmeye başlayınca buna da bu hepten bunu alınca işte müftülüğe getirmiştiler de o zaman epey sene ki bu iş. İşte...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 Karışıklığı bir ihtimalde olsa bir karışık e, bulaşık iş olduğu için bundan sakınmak lazım fein nevcü ve nedir gayrı yani çok e, adak yapılacak başka konular var hayvan kesimi meselesini adak noktasında Allah için adansın e diğer felan veliye felan kabre, felan mezara adak yapılmasın felâycein başka türlü adaklar yapılabilirken felâycein yurte kabu vebhül hayvan, e, hayvan kesmek e, adağı niye burada özellikle seçilsin, ve yüc'alü mül bir bidevâihil cin, ve bunun kestiği cinler adına kesilenlere katılıp da, ve bi bi'abedetil cin, böylece cinlere tapanlara bir benzerlik niye çıksın? Efendim, bu itibarla bundan sakınılsın, sakınılsa gerektir diyor. Şimdi, burada ne lazım? İzah lazımdır. Yani,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 Telifler hazırlamıştır. Ehli sünnetin imamlarındandır. Yani hakikaten eli sünnetin yani İbni Teymiyye ekolüne karşı, Vehhabilere karşı vesair evliyanın kerametlerini inkar edenlere karşı vesair büyük bir cephe açmış, çok hizmet etmiş, çok kıymetli teelifler eserler cem etmiş, derleme usulüyle tabi toplamış ama hakikaten çok kitapta bulunamayacak şey bir kitaba koymuş. Allah kendisine rahmet eylesin.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 Şeyt olmuştur. İmam Şafii radıyallahu anh gibi bütün mezhep imamları, İmam ı tahaviler, İmam ı müzeniler, bütün müçtehitler kapısında kuyruk olmuştur. Müçtehitler. Yani öyle bir kadın. Seyyid-i Nefis'e. Tabi vefat edince kıymetli naşını Medine'ye götürmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Fatma anamızın yanında Bekir'de gömmek istedikleri için eşi de öyle e, talep etmiştir. Fakat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 verir. Çünkü Ayetel Kürsi'de ne okuyorsunuz her gün her beş vakitten sonra? Menzelle diye şefaa'u inde Allah'ın katında kimse şefaat edemez illa bi izni. Onun izni olursa şefaat eder. Peki bu hat ne yapacaksın? Demek izin verdiği şefaat edebiliyor. Yeşfa'u kıyamet telaf kıyamet günü üç cümle şefaat edecek el şöyle peygamberler, alimler ve şeyhlere şefaat hakkı verildiği İbn Mace hadisinde geçer.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 Çözdüğüne inanırsan bu ne olur? Şirk ol. Çünkü Allah'tan başka yaradan... Sen dersen ki seyde Nefis'e geldi, efendim bana şifa yarattı, beni hastanede iyi etti, tedavi etti. Bak sebep oldu başka, araya girdi başka. Ama bizzat o yarattı, dediğin anda şirktir. Ama anladınız mı ince noktayı?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 körler sağırlar birbirine ağırlar sen yani bu adamın neyini vesile ediyorsun bu adamın Allah indinde kaç paralık değeri var ki böyle bir şey olmaz ki tabii orada bir de vesile ettiğin kişinin Allah indinde itibarının olup olmadığı bilgisi gerekiyor. Şimdi anladınız mı? Meseleyi anladınız mı? Ha bu cinlerin adaklarına benzeyen ne demek? Ha adam ne diyor? Ben bu vadinin sahibi olan cin'e sığınırım. Ha şimdi sen Seyyid Enefizi kurban adayabilir misin? Cık. Kurban adarsın şöyle. Ya Rabbi bu kurbanı senin için keseceğim. Sevabını bu işim görülürse Seyyid Enefiz'in ruhuna bağışlayacağım. E Seyyid Enefiz'e kurbanı ne yapsın? Eti ne yapacaksın? Fakirlere dağıtmak zorundasın. Adak olduğundan onu efendim e, zenginler yiyemez.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 Yani ahirette de sana şefaat etmeleri için ne olabilir bu? Bir sebep olabilir. Çünkü ruhaniyetlerin her şeyden haberi var. Allah Teala'nın bildirmesiyle bildirdiği kadar. Ama Allah dostları tabii ki kendilerini sevenleri, kendilerine hediye gönderenleri, kendilerine özel ilgi gösterenleri mutlaka e, şefaatlerinden mahrum etmeyeceklerini vaat ediyorlar. Görmüyor musunuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin sözünü? Duymadınız mı? Kabrime bir kere bile ziyarete gelenler efendim sefakirlik işte görmesin vesaire o sonra denizde boğulmasınlar ondan sonra öleceklerini bilsinler ve önceden bildirsinler mesela. Allah ona o yetkiyi vermese koca aziz Mahmud-u padişahlar eğerlerini atının peşinde gezme efendim e, zilletine düşen o kadar aziz bir kimse yani padişahları zelil ediyor. E bu Allah Teala'nın verdiği keramet değil midir? Tasarruf değil midir? Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi şirruh, Burada yatıyor tekke yukarıda Hemen o büyük kurs var ya büyük bina Onun altında İsmet Garibullah tekkesi var Efendim Gidenleriniz Ziyaret edenleriniz çok vardır Ama içinizde hiç gitmeyen var mı onu bilmiyorum Gitmeyen varsa Hemen bir adres öğrensin Gitsin orada kabri şeriflere Fatiha okusun Orada büyük şey efendi. Efendi baba öyle buyurdu. Ona büyük şey efendi deyin. Büyük zat. Mustafa İsmet Garibullah budur. Feyzu cari kutbu ehlullah budur. İsmeti bil ısmeti bil ısmeti bil bilmesi lazım veli nimeti. Bizim veli nimetimiz odur. Mekke'den Nakşit hareketini alıp getiren Halidiev kolunun halifesi olarak bu zattır. Bütün bu ilimler o zatın nesilesiyle diyelim hepimiz yol bulmuşuz. Üstadlarımız, şeyhlerimizin, şeyhinin, şeyhinin, şeyhinin, ne kadar büyük zat değil mi? Ne buyurmuş? Allah'ımla sözleştim, bu benim kapımdan diyor, İsmet Garibla dergahından, kapımdan bakanı bana ahirette unutturmayacak. Kapımdan geçeni bakan, bir Fatiha okuyanı unutturmayacak. E sen de tabi ona bir hediye yaptığın zaman, e, Allah Teala da ona onu haber veriyor haberdar ediyor. Ahirette de, de bakıyorsun hiç ummadığın yerde yandım, yıkıldım, benim işim bitti. Günahtarım ağır geldi. Sevabım hafif düştü. Doğru cehenneme denecek diye beklerken bir de baktın Evliya Allah'tan biri seni ne yapıyor? Tutuyor, kurtarıyor. Allah Teala ne buyurdu kuluna? Cehenneme gönderilen kulu hakkında Cibril'e ne buyurdu? Yetiş kuluma ey Cibril, sor ona ki bir alimin meclisinde bir saat oturmuş mu? Okul diyor yok. Peki bir alimi sevmiş mi? Okul diyor yok. Ya seveni tanıyor mu? Yok. Mesela böyle Mevla ne yapıyor? Araştırırken bir alimin meclisinde bulunmak, onun ismini isminin uyuşması, ondan sonra veya bir alimin efendim kendisi tanımasa da tanıyanı tanımasını bile ne yapıyor ona? Şefaatçi yapıyor. Kendi alim tanımıyor da Tanıyanın tanıması sebebiyle cehennemden kurtardığı kullar Allah bir kulunu kurtarmak isterse bahaneler yaratır sebepler yaratır o zaman tabi mesele sevilmektir sevilebilirsek bir çareyle Allah bizi kurtaracaktır ve bu sevilmenin de yolları vardır Allah seviyoruz iddiasındaysanız Habibim söyle onlara ki bana uyun Allah sizi sevsin sünnete uyan yola uyan yoldan çıkmayanlar mutlaka bir şekilde Kurtarılacaktır. Bu itibarla efendim, sen bir alimi tanıdın mı? Tanımadım efendim. Sevdin mi? Sevmedim. Diyen bir adam bile, bir alimi seveni sevmekle veya tanıyanı tanımakla kurtuluyorsa. Ya sen bir Evliyaullah'ın kabrine gidip de Fatiha okudun veya ona bir hediye yaptın, sadaka verdin, sevabını gönderdin, haç yaptın, ömre yaptın, tavaf yaptın, sevabını hediye ettin. Bunda mani var mı? Mani olur mu ya? Dirilerin hediyeleri ölülere ulaşır mı? Ulaşır. Ama burada sakat nokta neresi? Efendim sen bana bunu yarat. İnanmak, demek, dilemek.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 şirkin celisinden, hafisinden, gizlisinden, açığından, sahirinden, kebirinden, küçüğünden, büyüğünden bu şirk Resulullah buyurdu? اَشْشِرْكُ اَخْفَا ف۪ي اُمَّت۪ي مِنْ دَب۪ي بِنْ نَوْلَى عَلَى الصَّحْرَةِ السَّوْدٰى ف۪ي لَيْلَةِ Benim ümmetimin içinde şirk çok gizli olacak. Ne kadar gizli olacak? Karanlık gecede, kayanın üzerinde Gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli olacak. Böyle bir şirk sıkıntısı var. İttaklı şirkele asgar. İşte küçük şirkten sakının kalı. Hemen şirkele asgar kâle. Erriyau gösterişler desinler. Beğensinler. Tabi bu adam gavur olduğu anasına gelmiyor da. İşte onun için şirkin gizlisi var. Açığı var. İşte hepsinden Allah'a sığınıyoruz. Olsun. Küçüğü var büyüğü var hepsinden Allah'a sığınıyoruz. İnşallah Rabbim muhafaza eleyecek. Sizler bu derslere devam ettikçe daha neler duyulacak, okunacak, öğrenilecek, öğretilecek, ilim yayılacak inşallah. Bu koca müceddinin, bu 70 bin evliyanın reisinin muradı anlaşılacak inşallah. Ne buyurmak istediği doğru anlatılacak inşallah. Sizler de buna vesile olacaksınız. Evet. Rabbim Tebareke ve Teala vatanımızı ve şair İslam vatanlarını işgallerden iç iş savaştan dış savaştan bölünmekten parçalanmaktan bölücülerin fitnelerine maruz kalmaktan mahfuzu emin eylesin amin sallallahu aleyhi ve sellemna mevlana Muhammed mualla li ashabi selmet tecdimen katiran ve elhamdülillahi rabbil alamin bu vesileyle başta Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve aleyhi ashabının ve ulemamızın meşayihimizin ve hasaten şehitlerimizin şehit askerlerimizin polislerimizin de ruhları için el fatiha Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri